Hocam daha önce de ülkemizde buna benzer olaylar olmuştu. Size sorulduğunda bu sadece bir iktidar mücadelesi demiştiniz. Bugünse e, müstakil bir ders yaptınız. Dünle bugünü bugün kıyaslayınca e, bir fark Herhalde fark bu arkadaşımız dersleri dinlememiş. Yani biz baştan beri bu yargı sisteminin yanlışlığını anlatıp duruyoruz. İlk günden beri anlatıyoruz, yenilik. Yanlışlığını anlatıp duruyoruz devamlı. Yani burada defalarca o konuda dersler yaptığımızı hatırlıyorum. Evet. Ülkemizde faize bulaşmayan bir sistemle rızık kazanma durumumuz var mıdır? Hemen hemen her sistemde ucunda, bucağında gizli veya açık bir şekilde faize bulaşmış durumda gibi gözüküyor bütün sistemler. Bir yol önerebilir misiniz? Şimdi başkasının ne yaptığı bizi ilgilendirmez. Benim ne yaptığım önemli. Yani benim elime geçen parayı adam faizden kazanmış olabilir. Şimdi haramlık iki türlüdür. Birisi haram li ayni, birisi haram li gayri denir. Yani birisi şeyin yapısından, kaynaklanan şeyden dolayı haram olur birisi. Birisi de başka bir sebepten dolayı haram olur. Mesela domuz eti kim satarsa satsın, kimden de olursa olsun haramdır. İçki de öyledir. Ama mesela şimdi şu para helal mı, haram mı? Ben bunu yine şarap göstersem helal mı, haram mı ne derdiniz? Haram. haram. Peki bu para helal mı, haram mı? Diye Helal diyeceksiniz çünkü sizin elinizde olduğuna göre bir yerden çalmış değilsiniz. Aksi sabit oluncaya kadar helal diyeceksiniz değil mi? Peki haramsa bu sadece bana haramdır. Ben bunu Yahya'ya normal yollardan verdiğim zaman Yahya'ya helaldir. Yahya ya beni benden normal yollarla alırsa helaldir. Onun için bu tür haramlar o suçu işleyen kişiyle sınırlı kalır. Falanca adam bu parayı gayrimeşru yollardan kazanmış falan ya ben o insanları araştırma görevim yok. Allah tecessüste bulunmayın diyor. Adam gelmiş ben de şu suyu satıyorum. Kaç lira şu kadar fiyat. Verdim, aldım. Parayı nereden kazanmış? Bu adamın o parayı birden çaldığını görürsem o zaman müdahale etmem, o kişiyi uyarmam lazım. O hem onu hem de malı çalınan kişiyi bak bu adam böyle böyle yaptı. Ben ben şahidim demem lazım. O ayrı. Ama onun dışında yani o haramlık sadece o adamın kendisini ilgilendirir. ben ilgilendirmez. Dolayısıyla biz kendi yaptığımız işlere bakalım. Biz doğru iş yapıyorsak ne diyor Cenab-ı Hak ne diyor laydurur ki mandallaydahte değil tüm. Siz doğru şey yapıyorsanız yanlış yapan kişinin size bir zararı olmaz.